12. Lem'a Re'fet Bey'in, iki cüz'i suali münasebetiyle, iki nükteyi Kur'aniyenin beyanına dairdir. Bismihi Sübhaneh ve min şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Esselamu aleykum ve ala ikhvanikum ve rahmetullahi ve berekâtuh. Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey, senin bu müsaadesiz zamanımda suallerin beni müşkil bir mevkide bulunduruyor. Bu defaki iki sualin çandan cüz'îdir, fakat iki nükte-i Kur'aniyeye münasebetdar olduklarından ve küreyi arza dair sualiniz, coğrafya ve kozmografyanın yedi kat zemin ve yedi tabaka semavata tenkitlerine temas ettiğinden, bana ehemmiyetli geldi. Onun için sualin cüz'iyetine bakmayarak, ilmi ve külli bir surette iki âyet-i dair iki nükte icmalen beyan edilecek, sen de cüz'i sualine karşı ondan hisse alırsın. Birinci nükte iki noktadır. Birinci nokta. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ الرِّزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُكُهَا وَإِيَّاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ دُلْقُوَّتِ الْمَت۪ينَ Ayetlerinin sırrınca, rızık doğrudan doğruya kadîr Zülcelal'in elindedir. Ve hazine rahmetinden çıkar. Her bir zihayatın rızkı, Ta'ahhüdü Rabbani altında olduğundan açlıktan ölmek, olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın halli şudur ki, Ta'ahhüdü Rabbani hakikattır. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o Hakîm-i Zülcelal, zihayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını, ihtiyat için şahım ve iç yağ suretinde iddihar eder. Hatta bedenin her hüceyresine gönderdiği rızkın bir kısmını, yine o hüceyrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman, sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur. İşte bu iddihar edilmiş ihtiyat, rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek, rızıksızlıktan değildir. Belki, su ihtiyardan tebellüt eden bir adet ve o su ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir marazla ölüyorlar. Evet, zihyatın bedeninde, şam suretinde ittihar edilen rızkı fıtri, haddi vasat olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hatta bir marazın veya bir istirak ruhani neticesinde iki kırkı geçer. Hatta bir adam, şedit bir inat yüzünden Londra mahpusanesinde yetmiş gün sıhhat ve selametle. Hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13 şimdi 39 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızık fıtri devam ediyor ve madem Rezzak ismi gayet geniş bir surette ruyi izeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümid edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer pür şer beşer suyu ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa her hâlde rızıkı fıtri bitmeden evvel o zi hayatın imdadına o isim yetişiyor. Açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyle ise açlıktan ölenler eğer kırk günden evvel ölseler kat'ien rızıksızlıktan değildir. Belki adat minel mühlikat sırrı ile suyu ihtiyardan gelen bir adet ve terk-i adetten neş'et ed eden bir illetten bir marazdan ileri gelmiştir. Öyle ise Açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Evet, bil müşahede görünüyor ki rızk iktidar ve ihtiyar ile maqûsen mütenasiptir. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahmi maderde ihtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünyaya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok fakat bir derece istidadı ve ve bir hissi olduğundan, yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile, en mükemmel ve en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe, o kolay ve güzel rızk, bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlar. O memeler çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızkı gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyarı, rızkı takip etmeye müsait olmadığı için, Rezzak-ı Kerîm, peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini, iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyor. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur der, gel beni ara ve bul ve al. Demek rızk iktidar ve ihtiyar ile makıen mütenasiptir. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki, en ihtiyarsız ve iktidarsız hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. İkinci nokta: İmkanın envahı var. İmkanı akli, imkanı örfiği, imkanı adi gibi kısımları vardır. Bir hadise, eğer imkanı akli dairesinde olmazsa reddedilir. İmkanı örfi dairesinde olmazsa dahi mucize olur. Fakat kolayca keramet olamaz. Eğer örfen ve kaideten naziri bulunmazsa, şuhud derecesinde bir bürhanı katî ile ancak kabul edilir. İşte bu sırra binaen, 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed'i Bedevi'nin harikulade halleri imkanı örfi dairesindedir. Hem keramet olur, hem harikulade bir adeti de olabilir. Evet, Seyyid Ahmed'i Bedevi'nin kutlusesi ruhu, Acib ve istirak hallerde bulunduğu tevatür derecesinde naklediliyor. 40 günde bir defa yemek yemesi vaki olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nev'inden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal var ki haleti istirakiyesi yemiye ihtiyaç görmediği için ona nispeten adet hükmüne girmiştir. Seyyid Ahmed-i Bedevi Kutlüs-sırruhu nev'inden çok evliyalardan bu tarz harikalar mevsukan kan rivayet edilmiş. Madem birinci noktada ispat ettiğimiz gibi müddehar rızk 40 günden fazla devam eder ve o miktar yememek adeten mümkündir ve mevsukan kan harika adamlardan o hal rivayet edilmiştir elbette inkar edilmeyecektir. İkinci sual münasebetiyle iki meseleyi mühimme beyan edilecek. Çünkü coğrafya ve kozmografya fenlerinin Kısacık kanunlarıyla ile ve daracık düsturlarıyla ile ve küçücük mizanlarıyla ile Kur'an'ın semavatına çıkamadıklarından ve ayatın yıldızlarındaki yedi kat manaları keşfedemediklerinden ayeti tenkit belki inkarına divanecesine çalışmışlar. Birinci mesele mühimme, semavat gibi arzın da yedi tabaka olmasına dairdir. Şu mesele yeni zamanın felsefolarına hakikatsız görünüyor. Onların arza ve semavata dair olan fenleri kabul etmiyor. Bunu vasıta ederek bazı hakaiki Kur'aniye'ye itiraz ediyorlar. Buna dair muhtasaran birkaç işaret yazacağız. Birincisi, evvela, ayetin manası ayrıdır ve o manaların efradı ve masadakları ayrıdır. İşte o külli mananın müteaddit efradından bir ferdi bulunmazsa, o mana inkar edilmez. Semavatın yedi tabakasına, ve arzın yedi katına dair manâ-i küllîsinin çok efradından yedi masadak zahiren görünüyor. Saniyen, ayetin saratinde yedi kat arz dememiş. <tuh -i> Allahu Ledi Halaka sab'a semavatin, wamin al arz mitlehunne ila aakhir. Ayetin zahiri diyor ki, arzı da o seb'a semavat gibi halk etmiş ve mahlukatına mesken ittiaz etmiş. Yedi tabaka olarak halk ettim demiyor. Misliyet ise mahlukiyet ve mahlukata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. İkincisi, küre arz her ne kadar semavata nispeten çok küçüktür. Fakat hadsiz masnuatı ilahiyenin meşheri, mazharı, mahşeri, merkezi hükmünde olduğundan kalp cesede mukabil geldiği gibi küre arz dahi koca hadsiz semavata karşı bir kalp ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. Onun için zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi iklimi, seb'a ile beraber yedi kelimesi, yedi kere tevafuku pek güzel düşmüş. Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla maruf yedi kıtası, hem denizle beraber şark, garp, şimal, cenub, bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum yedi kıtası, hem merkezinden ta kışr zahiriye kadar hikmeten fennen sabit olan muttasıl ve mütenevvi yedi tabakası, hem zihaiyat için medarı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz'i unsurları tazammun edip ve yedi kat tabir edilen meşhur yedi nevi külli unsuru, hem dört unsur denilen su, hava, nar, toprak, türap ile beraber mevali selase denilen maadin, nebatat ve hayvanatın yedi tabakaları ve yedi kat alemleri, hem cin ve ifrit ve sair muhtelif ziyişuur ve zihayat mahlukların alemleri ve meskenleri olduğu çok kesretli ehli keşf ve ashabu şuhudun şahadetiyle sabit yedi kat arzın alemleri, hem kürey arzımıza benzeyen yedi kürey uhra dahi bulunmasına zihayata makar ve mesken olmasına işareten yedi tabaka yani yedi kürey arzıya bulunmasına işareten küre arz dahi, yedi tabaka ayatı Kur'aniyeden fehmedilmiştir. İşte yedi nevi ile yedi tarzda arzın yedi tabakası, mevcut olduğu tahakkuk ediyor. Sekizincisi olan ahirki mana, başka noktayı nazarda ehemmiyetlidir. O yedi de dahil değildir. Üçüncüsü, madem Hakîm-i Mutlak israf etmiyor, abes şeyleri yaratmıyor ve madem mahlukatın vücutları, Zişûr içindir ve zişûrla kemalini bulur ve zişûrla şenlenir ve zişûrla abesiyetten kurtulur. Ve madem bil müşahede o hakimi mutlak, o kadir zülcelal, hava unsurunu, su alemini, toprak tabakasını hatsiz zi hayatlarla şenlendiriyor. Ve madem hava ve su hayvanatın cevelanına mani olmadığı gibi toprak taş gibi kesif maddeler Elektrik ve röntgen gibi maddelerin seyrine mani olmuyorlar. Elbette o Hakîm-i Kemal, o saniy bir zeval kürey arzımızın merkezinden tut, ta meskenimiz ve merkezimiz olan bu kışr zahiriye kadar birbirine mutasıl yedi külli tabakayı ve geniş meydanlarını ve alemlerini ve magaralarını boş ve hali bırakmaz. Elbette onları şenlendirmiş. O alemlerin şenlenmesine münasip ve muvafık zihûr mahlukları halk edip orada iskan etmiştir. O zihûr mahluklar madem ki ecnasından ve ruhani envalarından olmak lazım gelir. Elbette en kesif ve en sert tabaka onlara nispeten, balığa nispeten deniz ve kuşa nispeten hava gibidir. Hatta zeminin merkezindeki müdhiş ateş dahi o zihûr mahluklara nisbeti, bizlere nispeten güneşin harareti gibi olmak iktiza eder. O ziyshu ruhaniyer, nurdan oldukları için nar onlara nur gibi olur. Dördüncüsü, on sekizinci mektupta tabakat arzın acayibine dair, ehli keşfin tavru akıl haricinde beyan ettikleri tasvirata dair bir temsil zikredilmiştir. Hülasası şudur ki, kürey arz alemi şahadette bir çekirdektir, alemi misaliye ve berzahiyede bir büyük ağaç gibi semavata omuz omuza vuracak bir azamettedir. Eli Keşfin, küeği arzda ifritlere mahsus tabakasını bin senelik bir mesafe görmeleri, alemi şehadete ait küre arzın çekirdeğinde değil, belki alemi misalideki dallarının ve tabakalarının tezahürüdür. Madem kürey arzın zahiren ehemmiyetsiz bir tabakasının böyle başka alemde azametli tezahüratı var. Elbette yedi kat semavata mukabil 7 kat denilebilir ve mezkür noktaları ihtar için icaz ile icazkerane bir tarzda ayatı Kur'an'ı semaavatın 7 tabakasına karşı bu küçücük arzı mukabil göstermekle işaret ediyor. İkinci meseleyimim nedir? Tüseb bihulahu semaavatü sbeğu vel arzu ve menfihin ila aakhir, thumma stwa ila semaifasawa hun sbeğ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ alim <عَلِيمٌ> Şu ayeti i kerime gibi müteaddid ayetler semavatı yedi sema olarak beyan ediyor. İşarat-ül tefsirinde, eski harbi i birinci senesinde, cephe-i harpte ihtisar mecburiyetiyle, gayet mücmel beyan ettiğimiz o meselenin, yalnız bir hülasasını yazmak münasiptir. Şöyle ki, eski hikmet, semavatı dokuz tasavvur edip, lisan-ı de, arş ve kürsi, yedi semavat ile beraber kabul edip, acip bir suretle semavatı tasvir etmiştiler. O eski hikmetin dahi hükemasının şaşalı ifadeleri, nev-i beşeri çok asırlar müddetince tahakkümleri altında tutmuşlar. Hatta çok ehli tefsir, ayatın zahirlerini onların mezhebine göre tevfik etmeye mecbur kalmışlar. O suretle Kur'an-ı icazına bir derece perde çekilmişti ve hikmeti cedidi'de namı verilen yeni felsefe ise eski felsefenin müruru ubura ve haruku iltiyama kabil olmayan semavat hakkındaki ifratına mukabil tefrit edip semavatın vücudunu adeta inkar ediyorlar. Evvelkiler ifrat, sonrakiler tefrit edip hakikatı tamamiyle gösterememişler. Kur'an-ı Hakimin hikmeti kutsiyesi ise o ifrat ve tefriti bırakıp haddi vasat'ı ihtiyar edip der ki: Sani-i Zülcelal, yedi kat semavatı halk etmiştir. Hareket eden yıldızlar ise, balıklar gibi sema içinde gezerler ve tesbih ederler. Hadiste, es-sema-u mevcun mekfufun denilmiş. Yani, sema, emvacı karardade olmuş bir denizdir. İşte bu hakikatı ı Kur'aniyeyi, yedi kaide ve yedi vecih mana ile gayet muhtasar bir surette ispat edeceğiz. Birinci kaide. Fennen ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok feza-i alem nihayetsiz bir boşluk değil belki esir dedikleri madde ile doludur. İkincisi fennen ve aklen belki müşahedeten sabittir ki ecram-ı ulviyenin cazibe ve dafiya gibi kanunlarının rabutası ve ziya ve hararet ve elektrik gibi maddelerdeki kuvvetlerin nâşiri ve nakili o fezayı dolduran bir madde mevcuttur. Üçüncüsü Maddi i esiriye, esir kalmakla beraber, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülata ve ayrı ayrı suretlerde bulunduğu tecrübeten sabittir. Evet nasıl ki, buhar, su, buz gibi havai, mayi, camit üç nevi eşya, aynı maddeden oluyor. Öyle de, maddi esiriye'den dahi, yedi nevi tabakat olmasına hiçbir mani akli olmadığı gibi, hiçbir itiraza medar olmaz. Dördüncüsü, Ecramı ulviye'ye dikkat edilse görünüyor ki o ulvi alemlerin tabakatında muhalefet var. Mesela Nehrü Sema ve Kehkeşan namı ile maruf Türkçe saman yolu tabir olunan bulut şeklindeki daireyi azimenin bulunduğu tabaka elbette sevabit yıldızların tabakasına benzemiyor. Güya tabakayı sevabit yıldızları yaz meyveleri gibi yetişmiş, ermişler. Ve o kehkeşandaki bulut şeklinde görülen hadsiz yıldızlar ise, yeniden yeniye çıkıp ermeye başlıyorlar. Tabakayı sevabit dahi, sadık bir hads ile manzume-i şemsiyenin tabakasına muhalefeti görünüyor. Ve hâkeza yedi manzumat ve yedi tabaka, birbirine muhalif bulunması, his ve hads ile derk olunur. Beşincisi, hadsen ve hissen ve istikraen ve tecrübeten sabit olmuştur ki, bir maddede tanzim ve teşkil düşse ve o maddeden başka masnuat yapılsa, elbette muhtelif tabaka ve şekillerde olur. Mesela, elmas madeninde teşkilat başladığı vakit, o maddeden hem remat, yani hem kül, hem kömür, hem elmas nevileri tevellüt ediyor. Hem mesela, ateş teşekküle başladığı vakit, hem alev, hem duman, hem kor tabakalarına ayrılıyor. Hem mesela, müvellidül ma, müvellidül humuze ile mezcedildiği vakit o mezden hem su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşekkül ediyor. Demek anlaşılıyor ki bir maddi vahitte teşkilat düşse tabakata ayrılıyor. Öyle ise maddi de kudreti fatıra teşkilata başladığı için elbette ayrı ayrı tabaka olarak fesevahun seb'a semavat sırrı ile yedi nevi semavatı ondan halk etmiştir. Altıncısı, şu mezkür emareler, biz zarure semavatın hem vücuduna, hem taaddüdüne delalet ederler. Madem katiyen semavat müteaddittir ve muhbir-i sadık, Kur'an-ı mucizül beyanın lisanıyla yedidir der, elbette yedidir. Yedincisi, yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat, üslubu u Arabî'de kesreti ifade ettiği için, o külli yedi tabaka çok kesretli tabakaları havi olabilir. Elhasıl Kadirülcelal esir maddesinden yedi kat semavatı halk edip tesliye ederek gayet dakik ve acip bir nizam ile tanzim etmiş ve yıldızları içinde zer edip ekmiştir. Madem Kur'an-ı Mu'cizül beyan umum insücinnin umum tabakalarına karşı konuşan bir hutbey ezeliyedir, elbette nev-i beşerin her bir tabakası. Her bir ayatı Kur'aniyeden hissesini alacak ve ayatı Kur'aniye her tabakanın fehmini tatmin edecek surette ayrı ayrı ve müteaddit manaları zımnen ve işareten bulunacaktır. Evet, hitabatı Kur'aniyenin vüs'ati ve maani ve işaretündeki genişliği ve en ami bir avamdan en has bir havasa kadar dereceatı fehimlerini müraat ve mümaşaat etmesi gösterir ki. Her bir ayetin her bir tabakaya bir veci var, bakıyor. İşte bu sırra binaen yedi semavat manayı küllisinde 7 tabakayı beşeriye muhtelif 7 kat manayı fehmetmişler. Şöyle ki, fesevva hunne seb'a semavat ayetinde kısa nazarlı ve dar fikirli bir tabakayı insaniye hava yenesiminin tabakatını fehmeder ve kozmografya ile sersemleşmiş diğer bir tabakayı insaniye dahi el Enam'da seba seyyare ile meşhur yıldızları ve medarlarını fehmeder. Daha bir kısım insanlar, küremize benzer zevil hayatın makarra olmuş, semavi yedi küre aharı fehmeder. Diğer bir taife-i beşeriye, manzume-i şemsiyenin yedi tabakaya ayrılmasını, hem manzume şemsiyemizle beraber, yedi manzumatı ı fehmeder. Daha diğer bir taife-i beşeriye, Maddi esiriyenin teşekkülatı atı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir tabakayı beşeriye yıldızlarla yıldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema sayıp onu bu dünyanın semasıdır diyerek bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder. Ve nevi beşerin yedinci tabakası ve en yüksek dairesi ise semavatı sebayı alemi şahadetemün hasır görmüyor belki avalim uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder. Ve hakeza bu ayetin külliyetinde mezkür yedi kat tabakanın yedi kat manaları gibi daha çok cüz'i manaları vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o maide-i semaviyeden herkes rızkını bulur. Madem o ayetin Böyle pek çok sadık masadakları var. Şimdiki akılsız felsefofların ve serseri kozmoğrafyalarının inkar semavat bahanesiyle böyle ayete taarruz etmesi haylaz ahmak çocukların semavattaki yıldızlara bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer. Çünkü ayetin manayı külliisinden bir tek masadak sadıksa o külli mana sadık ve hak olur. Hatta vakı'de bulunmayan fakat umumun lisanında mütedavil bulunan bir ferdi umumun efkarını müraat için o de dahil olabilir. Halbuki hak ve hakiki çok efradını gördük ve şimdi bu insapsız ve haksız coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş kozmografyaya bak. Nasıl bu iki fen hata ederek hak ve hakikat ve sadık olan külli manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan masadakları görmeyerek hayali bir acip ferdi Manayı ayet tevehüm ederek ayete taş attılar, kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular. Elhasıl hasıl, kıraat-ı seb'a, vücûhu seb'a ve mucizât-ı seb'a ve hakâik-i seb'a ve erkân-ı seb'a üzerine nazil olan Kur'an semasının o yedişer tabakalarına cin ve şeyatin hükmündeki itikatsız maddi fikirler çıkamadıklarından, ayâtın nücumunda ne var ne yok bilmeyip Yalan ve yanlış haber verirler ve onların başlarına o ayatın nucumundan mezkür tahkikat gibi şahaplar inerler ve onları yakarlar. Evet, cin fikirli felsefelerin felsefesiyle o semavat-ı Kur'aniye'ye çıkılmaz. Belki ayatın yıldızlarına hikmeti hakikiyenin miracı ile ve iman ve İslamiyetin kanatları ile çıkılabilir. Allahumme salli ala şems-i sema-i risaleti ve kameri felekin ve وعلى آله وصحبه نجوم الهدى لمن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب السماوات والأرض. زين قلوب كاتب هذه الرسالة. ورفقائه بنجوم حقائق القرآن والإيمان. آمين.